Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Hava çok sıcak. Çok iyi ama şu anda burası ne güzel serin. Ama dışarısı çok sıcak. Çok sıcak. Dünkü haber de çok e, enteresandı ve bugün içinde sıcak bir haberle biz bu e, programı başlayalım ve böyle de kapatalım diyorum. Dünkü Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında bir e, başlık vardı. Kocaman bir başlık. Bu da bizi aslında...